Günaydın. Günaydın Bir Dolap Kitabı, hoş geldiniz. Ee, biraz heyecanlıyım. Böyle e, iki kitap hayatımda çok tuhaf bir biçimde rastlaştı birbiriyle. E, bunlardan bir tanesi e, yetişkinlere yönelik bir kitap. Kurgu bir kitap falan da değil, böyle ağır bir kitap. E, ondan biraz sonra bahsedeceğim. Ama asıl anlatmak istediğim kitap Gizemli Anahtar adlı bir kitap. Gün Işığı Kitaplığından çıktı. Andrew Clemens tarafından yazılmış ve Mine kazmaoğlu tarafından Türkçeleştirilmiş. Andrew Clemens bizim zaten çok sevdiğimiz bir yazar. Yani her kitabından söz etmek isteriz her zaman. Ee, mesela bunun adı Findel, işte Karne oyunu, e, tek mi çift mi gibi kitaplarından bahsettik. Konuşmak, Konuşmak yok. yok. Adlı kitabından özellikle e, her zaman her yerde bahsetmeye de devam ediyoruz. En, benim için en önemli kitaplarından birisi. E, çok sevdiğimiz bir yazar çocuklarla e, iletişimi inanılmaz güçlü. Yani ne yaptıklarını biliyor çocukların. Bu tabii öğretmenlik mesleğine mesleğinden olmasına, olmasından da kaynaklanıyor olabilir. Öğretmen olmasından da kaynaklanıyor olabilir. Çok ciddi bir gözlemci bence. Yani empati gücü de evet. çok yüksek ama yani e, bu kadar derinine inemeyebilirdi. Hı hı. E, ama çocukları çok iyi anladığını düşünüyorum. E, ve bunu çok iyi kurguluyor sonra hı hı. anladığı şeydir diye düşünüyorum. O yüzden önemsediğimiz bir yazar. Bu kitabı da Gizemli Anahtar. En yeni kitabı. Ee, en, evet son çıkan kitabı bildiğim kadarıyla Andrew Clements'in bu. Ee, Gizemli Anahtar e, bir baba oğul e, öyküsü diyebiliriz aslında. E, Jack... Kahramanımız Jack, işte bir kasabada yaşıyor. O kasabadaki okul, işte okula gidiyor ama okul binasının değişmesi gerekiyor ve yeni, bir, yani yeni dil kasabanın en eski okul binasına lise olarak kullanılan binada onlara da işte sınıf açılıyor. Yani bizde de yapılıyor öyle kazandairesine sınıf kuruluyor. Tabi bu daha makul şekilde yapılmış. işte o okula gidiyor ama bu Jack için ciddi bir problem aslında. Çünkü Jack'in babası o binada müstehtem, hı hı. o binanın e, görevlisi, hademesi ve e, Jack de işte üçüncü, dördüncü sınıfta e, filan bir çocuk. Hani işte arkadaşlarıyla babası arasında böyle bir tuhaf bir durum yaşıyor ve tabii ki e, her zaman olduğu gibi zorbalık, dışlama, aşağılama gibi e, meseleler var. Çünkü bir sürü çocuk var ve bir gün keşfediyorlar Jack'in e, Okuldaki bir müstahtemin oğlu olduğunu fark ediyorlar. Bunun üstüne giden birkaç tip oluyor sınıfında. Bu da Jack'in bir şekilde babasına karşı çok ciddi bir öfke duymasına neden oluyor. Hı hı. Bütün acısını daha doğrusu nereden çıkartabilir, nereden çıkartabilir, babasından çıkartabileceğini düşünüyor. Ve çok ilginç bir sakız operasyonu düzenliyor. Anlatmayacağım bu ayrıntıları ki hani kitabın tadını kaçırmamak için. Ve böylece e, yaptığı bu sakızla yaptığı e, şey yüzünden babası e, çok ciddi bir temizlik meselesiyle karşılaşmış olacak. Gününü görecek falan bir şekilde gibi bir plan yapıyor. Ama tabii ki yakalanıyor. <gülüyor> ee, genelde böyle planlar genelde işlemez. Genelde böyle planlar işlemez. Yakalanıyor. E, müdür yardımcısı onun aslında... E, kim olduğunu tam olarak bilmiyor sonuçta okula yeni gelmiş çocuklardan birisi o hı hı. ve işte ailesine bir yazı yazıyor işte den e, imzalayıp geri getirmesi gerekiyor filan dolayısıyla ailesinin öğrenmemesi ihtimali de ortadan kalkıyor. E, bu arada başka birkaç tatsızlık daha alıyor mesela babasıyla çok fena çarpışıyor babası böyle temizlik kovalarını hani bir arabalar olur hı hı. ya. E, bütün o etrafa sular sıçrıyor o suların içinde debine falan bütün arkadaşları görüyor bunu ve çarpıştığı kişi de babası yani filan hani hı hı. mesela böyle bir sahne var kitapta e, dolayısıyla e, Jack'in öfkesi çok kabarıyor yani acısını nereden çıkartacağını bilemez hale geliyor ve bu arada Jack çok akıllı ve meraklı bir çocuk aynı zamanda aslında e, görev olarak ona ya ceza olarak mı diyeyim artık bilemiyorum bu durumun sonucunda yarattığı pisliği Temizlemek zorunda kalıyor. Yani üç hafta boyunca okuldan sonra derslerden sonra kalacak bir saat ve okulda e, temizlik işi yapacak. Hı hı. Kendisi bir tane e, sınıftaki bir tane sırayı sakızlarla mahvediyor ama bütün okuldaki sakızları temizlemekle hı. görevlendiriliyor. <gülüyor> Bu tabi babasıyla e, arasında aynı zamanda inanılmaz bir iletişim kanalı da açmak. Bunu bilmeden yapıyor okul yönetimi aslında. Hı hı. Kaçtığı şeyin tam ortasına düşüyor. Tam ortasına aslında. düşüyor ve e, aslında bir noktada babası oluyor. Hı hı. E, babasının işliğini, işte onunla beraber çalışan diğer iki kişi, onlarla ilişkileri vesaire. Yani bütün bunları gözlemleme fırsatı oluyor. Babasının hayatıyla ilgili fikirler edinmeye başlıyor. Yani bilmediği şeyler. Annesi Anne karakteri var burada tabii. Çok iyi bir dengeleyici. E, ve bu arada anahtar dolabını keşfediyor. Ve okulda en gidemediği iki yer işte bir tanesi kule var bir tane bir tanesi de buhar koridoru diye bir yerin anahtarı ve bu anahtarı bulduktan sonra da bambaşka bir şey keşfediyor yani böyle hani hiç aklımıza gelmeyecek bir şey keşfediyor bunları anlatmayacağım ne olduğunu ve tamamen babasının tam ortasında olduğu bir şey keşfediyor ve babasını Bambaşka bir gözle görmesine neden oluyor. Yani tabi yani orada birdenbire babası ile, yani babasını kahramanlaştırabilecek bir şey anladım mı? Yani, yani ne kadar iyi bir insanmış. Hani bunu söyletecek bir şeyden bahsediyorum. Ee, bir sır yani sonuçta bu. Ama e, babasıyla ilgili çok olumlu şeyler düşünmesine neden olacak. Dönüşümünü çok olumlu yönde gerçekleştirmesine neden olacak bir sırla karşılaşıyor. Ee, ve babasının hikayesinin de tamamını e, artık kitabın sonlarına doğru öğreniyoruz. Kitapla ilgili en başta kafama takılan şeylerden bir tanesi e, şuydu. E, şey, kitabın özgün adı The Janitor's Boy. Yani e, Hademe'nin oğlu. Müstahdem'in oğlu. Diye. Şimdi doğal olarak e, bunu Türkçe'ye çevirirken doğal olarak yayıncı gizemli anahtar diye çeviriyor. Bunu yapmasının nedeni ee, yayıncının aslında kendisi değil tabii ki. Çünkü eğer e, işte Hademi'nin oğlu, Müstahdem'in oğlu, görevlinin oğlu falan gibi çevirse bu kitapla ilgili bizim toplumsal bir durumumuz var ya yani biz zaten ayrımcıyız ya. Evet. Bu kitabı ulaştıramayacak o zaman. Doğal olarak ulaştırabileceği bir isim seçiyor. Gizemli anahtar ve evet uzanları düşmüyor. Hı hı. Ama o bunu yaparken kitabın yani işte, o, orijinal adında bir problem yok. Hani orijinal adını öyle koyabilmiş. Ama ben şeye takılmıştım en başta. Baba Vietnam gazisi olarak anlatılıyor bize aynı zamanda. Bir Vietnam gazisi. Ben de o zaman şöyle düşünmüşüm. Şimdi bu kitabın adının bu şekilde dönüştürülmesinin aslında orada da bir karşılığı var. Orada da bir kurtarma operasyonu gibi. Sanki yazar aynı zamanda bir hani Amerikalılarda vardı ya bu Vietnam gazisi, Savaş hmm. gazisi olduğu çok şey yapılan hani yüceltilen şeylerden biri savaş olduğu için Amerika'da yani savaşçılık çok yüceltilen bir şey olduğu için. Yani barbar aynı zamanda bir toplum olduğu için Amerika. Hı hı. Ee, oradan yücelterek sanki denge sağlamaya çalışıyormuş gibi hissetmiştim. Ama onun da başka bir hikayesi varmış hı hı. sonrasında. Dolayısıyla benim de kafamı böyle karıştırıp sonra tekrar toplamamı neden olan e, düşündüğüm kadar büyük bir payı yokmuş yani bu meselenin e, kitabın. Şeyinde. ama e, üzerine düşünmesi keyifliydi. Şimdi böyle bir kitap bu babayla oğul arasında ki gerilim, Hı -hı. değişim, dönüşüm, paylaşım, hayatlarını paylaşmaya tekrar Hı -hı. yani uzaklaşıp bu şey gibi görüngeyi görüyoruz yani bir uzaklaşıp sonra tekrar yakınlaşıyorlar. Hı -hı. Ee, çok çarpıcı bir hikayeydi ve e, başta sözün ettiğim taba denk geldi. Evet, şimdi bu kitapta yetişkinler için bir kitap bu. Bu yani bir e, araştırma inceleme kitabı. Dieter Tome tarafından yazılmış iletişim yayınlarından çıkmış bir kitap bu. Babalar, modern bir kahramanlık hikayesi diye çevrildi Fikret Doğan. E, bu kitapta, şimdi bu kitabı okuyorum aslında uzun bir süredir. Hani sindire sindire. E, bu kitapta anlatılan şey de baba dediğimiz şeyin, kişinin, baba kavramının e, kültürel tarihi, kültürel dönüşümü, bir tür yok edilme tarihi hmm. aynı zamanda. E, ve işte ta işte 17. yüzyıldan başlayıp işte aydınlanma, Fransız devrimi vesaire ve bu e, süreç boyunca işte artık günümüze kadar süren bir şey bu. Hala süren bir durum. E, baba, baba dediğimiz... E, Kavramın farklı katmanlarda ele alınıp nasıl yok edildiğini gösteriyor. Ve öyle enteresan bir durum var ya baba işte yani tanrı baba onun yeryüzündeki temsilcisi kral baba ve kralın e, toplumun en küçük birimi ailedeki temsilcisi aile babası. Hı hı. Bu üç katman üzerinden inceliyor. Yani bir tanesini kurcalamaya başladığın zaman diğerine dokunmuş oluyorsun aslında gibi bir mekani, mekanizma da var üstelik. Kitabın anlattığı ve hani bana da çok makul gelen bir şey. Ve bu e, öyle bir süreç ki en sonunda yani baba aileden uzaklaşıyor, aileye geri geliyor, çocuğuyla arası açılıyor. Çocuk zaten babaya işte yok yani mitolojide de karşılığı olan bir takım durumlar var. İşte psikanalizin oradan yaklaşımları var bilmem falan. Bütün bunlar e, babayla çocuk arasında hani oğul, Demek daha e, doğru olur belki. Hı hı. E, oğul arasında yüzyıllardır süren ve e, aslında çok ciddi ideolojik temelleri olan, ideolojik nedenleri olan çok büyük bir çatışmadan bahsediyoruz. Hı hı. Bu iki kitap bir araya gelince tabii ben böyle bunu okuyup, bununla ilgili yani şeyi, e, gizemli anahtarı okuyup, e, babalar modern bir kahramanlık hikayesinde, öğrendiklerimi orada karşılaştı edindiğim bilgileri filan bir araya getirince gizemli anahtar benim için bambaşka bir kitaba dönüşü verdi hı hı. birdenbire. Çünkü artık e, hani bir baba oğul ilişkisini okumanın dışına çıktım. Hı hı. Diğer kitap için. Yani bayağı beni hani yörüngeden fırlattı. Bir solucan deliğinin içine koydu. Şimdi hı hı. ben o solucan deliğinde yolumu bulmaya çalışıyorum. Yani öyle bir Hmm. yere gönderdi beni. E tabi burada kendini de sorgulamaya başlıyorsun. Sonuçta ben de işte iki buçuk yıldır baba hani değil mi? Hı hı. Şey olarak iki buçuk yıldır babayım. E, kırk yıldır oğlum. Hı hı. E, ve bütün bunlar içerisinde kendini de konumlandırmaya çalışıyorsun. Benim için müthiş bir deneyimdi. Evet çocuk kitabı anlatmaktan çıktım biraz şu anda biliyorum ama bu kişisel deneyimi anlatmayı çok istedim. Yani çok e, güzel denk gelmiş gerçekten. Çok güzel denk geldi. İkisi birbirini e, çok iyi besledi. İki Hı -hı. okuma birbirini çok iyi besledi. Yani çünkü bir çocuğun gözünden de görmek başka bir çocuğun gözünden Hı -hı. de görmek sonuçta ben de çocuktum ve kendi bakış açılarımı aşağı yukarı bir şeyleri hatırlıyorum. Ama buradan görmek, buradan okumak bir de bana çok başka bir katkı aldı. İkisini birlikte okuyun diye tavsiye edeceğim şimdi ama <gülüyor> <gülüyor> gizemli anahtardan esas olarak bahsettik. Oraya tekrar duyeyim. Andrew Clements'in kitabı Güneşli kitaplığından çıktı ve Mine Kazmoğlu tarafından çevrildi. Bir baba oğul Hikayesi bir çatışma hikayesi diye anlatmaya başladım ama aslında bu bir dönüşüm ve birbirine yaklaşma, birbirini anlama hikayesi. Olumlu ifadeyle söyleyecek olursak, o çatışmanın çünkü sonucu bu. Bu yüzden de çok değerli buldum kitabı. Çünkü çok ciddi bir çatışmanın içinde olduğumuzu artık biliyorum. Dieter Toma'nın Babalar adlı kitabını okuduktan sonra büyük bir çatışmanın, baba-oğul çatışmasının tam göbeğinde olduğumuzu ama çeşitli yollar bulabileceğimizi e, hı hı. biliyorum. Bana o çeşitli yolları gösteren de gizemli anahtar işte. Evet. İçimi rahatlatan. Bu yüzden çok değerli. Bu kitabı armağan etmek istiyoruz. E, Pazartesi günü bant yayınını e, yayınlayacağız birdolapkitap.com'da. Yorum bırakan dinleyicilerimizden, takipçilerimizden birine Güneş'in kitaplığından gizemli anahtarı armağan edeceğiz. Tamam. Şimdi bir e, ara verelim. Biraz müzik dinleyelim. Sonra bir okul hikayesiyle devam edeceğiz. Tamam. She was afraid to come out of the locker She was as nervous as she could be She was afraid to come out of the locker She was afraid that somebody would say Two, three, four, tell the people what she wore It was an itsy bitsy teeny weeny Yellow polka dot bikini that she wore We'll tell you more She was afraid to come out in the open So a blanket around her she wore She was afraid to come out in the open And so she sat a up on the shelf Two, three, four, tell the people what she wore It was an itsy-bitsy, teeny-weeny Yellow polka-dobby-kini That she wore for the first time a day And see bitsy teeny-weeny, yellow polka-dye bikini So in the blankets she wanted to stay Two, three, four, stick around, we'll tell you more Now she's afraid to come out of the water And I wonder what she's gonna do Now she's afraid to people what she wore. It was an itsy-bitsy teeny-weeny yellow polka dot bikini that she wore for the first time today. An itsy-bitsy teeny-weeny yellow polka dot bikini so in the water she wanted to stay. From the locker to the blanket. From the blanket to the shore. From the shore to the 94.9 Açık Radyo'dasınız. Çocuk Kitapları programı Bir Dolap Kitap devam ediyor. Neyle devam ediyor? Pire ve Diken ile devam ediyor. Ee, i̇ki kitaplık bir seri bu. Devamı gelecek mi bilmiyorum. İlk kitap Pire ve Diken. İkincisi Pire ve Diken, Yeveze Sinekler. Büyülü Fener <gülüyor> yayınlarından çıkmış bir e, kitap dizisi bu. Ee, Peter Colvig Vig yazmış. <gülüyor> Ee, resimler Linde Faos'a ait Dilimize çeviren de Ufuk Güngör ee, Hollandalı bir yazar çizel ikilisinin e, Kitapları bunlar Kap Çok çekici bir kapak Kapaklara bakınca evet bir anda Zaten acaba neler oluyor diye. Yani böyle azmalı kudurmalı oyunlar olan bir kitaba benziyor. Evet bir tane olan çocuğu var böyle bir ağacın arkasına saklanmış endişeli gözlerle bakınıyor. Uzakta üç tane gölge var böyle hmm. birilerinin gölgesi düşmüş çocuk belli ki o gölgelerden çekiniyor. Ee, arkasına saklandığı ağacın tepesinde de kırmızı saçlı bir kız çocuğu. Ayaklarından dala tutulmuş baş aşağı sarkmış cin cin bize bakıyor. Ee, pire ve diken bu ikili işte. Aslında hikayenin kahramanı Piero. Piero o, bu gördüğümüz oğlan çocuğu e, ona pire diyorlar dalga geçmek hı hı. için. Aryan ve arkadaşları sınıfın zorbaları. Zaten adı Aryan. Evet. E, Piero'ya pire diyorlar. Çünkü ufak tefek, çelimsiz, kendi halinde e, bir çocuk ve en büyük kabusu her sabah okula giderken okula geç kalmak. Çünkü Aryan e, ne yapıp edip bir yerlere gizleniyor, onun yolunu kesiyor ve her seferinde bir şey yapıyor işte, e, eziyet ediyor. İşte bu zorbalık hikayesi tam tipik. E, ve onun yüzünden e, okula geç kalıyor ve öğretmenine de bir şey diyemiyor çünkü başı daha çok derde gireceğini düşünüyor. İşte uyuyakaldım diyor. E, öğretmeninde en hani son zamanlarda çok fazla uyku yakalıyorsun diye işte konuyu devam ettiriyor falan ama neyse o sırada sınıfa yeni bir öğrenci geldiği için bir kere daha e, konunun üstünü örtmeyi başarıyor Piero. Sınıfa yeni gelen kişi de yine kapakta gördüğünüz o kırmızı saçlı kız ama e, işte öğretmen arkadaş, yeni arkadaşları çocuklara tanıtınca kapı açılıyor. İçeri öyle biri giriyor ki böyle bütün sınıf baka kalıyor çünkü Piero kısa ufak tefek bir Hı -hı. çocuk ama bu gelen gelen kız daha da ufak yani 3 yaşında bir çocuk boyunda <gülüyor> <gülüyor> e, ya, ve... çok komik yani şu resmi keşke gösterebilseydik yani evet böyle rengarenk kıyafetler evet. giyen e, komik haylaz yani böyle bahçe gibi bir şey çilli e, yüzlü gözleri ışıl Kızıl ışıl saç. parlıyor e, ve e... aşırıcılara benziyor ya evet adı Pien ama kız Herkes bana diken der diyor. <gülüyor> ee, en sonunda ikna ediyor. Öğretmen de diken demeye başlıyor ona. Ve e, diken o kadar küçük ki sınıftaki sıralara sığmadığından ona oyuncak bebek masası falan <gülüyor> böyle bir şeyler ayarlayıp onu oturtuyorlar. Ve e, diken Piero nasıl kendi halinden böyle utanıyorsa ve hep böyle bir yerlere sinip saklanmaya çalışıyorsa diken tam tersine yani birileri onunla dalga geçtiğinde o karşısındakine öyle bir laf yapıştırıyor ki karşısındaki dediğine bin pişman oluyor yani diken asla saklanmıyor hep böyle aşırı güçlü bir özgüveni var kendiyle çok barışık bir çocuk ve zehir gibi belli halinden Sonra Piero ile bir biçimde iletişim kuruyorlar ve zamanla bir arkadaşlık gelişiyor içlerin aralarında. Piero'ya ona Pire denmesinin aslında kötü bir şey olmadığını söylüyor ve bunlar Pire ve Diken olarak İkilisi. takılmaya başlıyorlar. Diken çok farklı bir çocuk. Garip laflar ediyor. Ve bir gün Piero'yu evine davet ettiği zaman Piero daha da Geriliyor şaşırıyor mu? çünkü evde bir garip e, evin içinde böyle her taraf kitap kaplı kütüphaneler arasında havada minik minik işte ip merdivenler çok güzel bir e, resim bu. küçük kapılar minik işte geçitler falan var e, babamın diyor babam kullanıyor bunları diyor Ama babayı hiç görmüyoruz ortalıkta işte bahçede yanından geçmiştin zaten diyor bahçede bir bahçe cücesi heykeli var <gülüyor> daha güzel <gülüyor> <gülüyor> sonra o bahçe cücesi heykelin aslında bahçe cücesi heykeli değil, dikenin babası olduğunu <gülüyor> anlıyor ee, ve diken işte görebilmek için gözlerinle bakman gerekir diyor. Oo. Ee, bu daha sonra işte dikenin babası da geliyor. O o söylüyor işte büyük insanlar sadece fikirleriyle bakarlar. Anlaşılan çoğu çocuk da öyle diyor. Sen hmm. işte gözlerinle. Ee, bakman gerekir. Baktım ama diyor. Bak yani neyi görmek istersen onu görürsün diyor. Hı hı. Ee, çok böyle e, felsefi bir babası var ama yani, bahçe odası. Bahçe odası. Ee, bu arada Aryan'la e, işleri bitmemiş. Aryan bu sefer ikisine birden hı. E, hücum ediyor ve e, Aryan'ın bir annesi var. Kara büyüyü ilgilenen birisi. Oo, hayır ee, hadi hayırlısı. Ve işte yani bir takım gizemli şeyler oluyor işte e, Diken Diken'in babası da işin içine giriyor, i̇şte Diken e, eve oraya giriyor işte esir alınıyor, Piro onu kurtarmak istiyor falan böyle bir macera yaşıyorlar. E, ve hikaye burada bitmiyor tabi. İlk hikayenin kitabı, sonunda kitabı. ikinci kitapta artık. Geveze sineklerde Pierre, Pire ve Diken iyice arkadaş olmuşlar. Çok yakın iki arkadaş. Birbirlerinin en iyi arkadaşları. Ve Diken garip davran davranmaya başlıyor. Sineklerle konuşuyor. İşte bir tane özellikle bir tane sinek var. O sinek ve arkadaşları Diken'in etrafında dolanıyorlar. İşte burnuna konuyorlar. Sürekli Diken kendi kendine konuşuyormuş gibi. Onları duyuyor. Dinliyor. Yani e, babası o e, annesi yani ailece aslında bir gizemli bir durumları var. Ee, ama bu sineklerle konuşma meselesi giderek e, büyümeye başlıyor. Diken'i e, esir etmeye başlıyor bu sinekler. E, Piero Pire, daha doğrusu artık Pire bu kitap Pire diye geçiyor. Diken'in babasından yardım istemek zorunda kalıyor. Çünkü Diken ciddi bir tuzağın içine çekiliyor. Aryan ve e, Kara Büyücü annesi işte burada bak resmi de var. Vudu. Vudu Oo. ana. <gülüyor> e, Diken'i ele geçirmeye çalışıyor. E, ve böylece burada da sineklerle, e, voodoo anayla örülü bir e, yani çok ilginç bir hikaye devam ediyor. E, çok ilginç unsurların bir araya geldiği ve çok eğlenceliye benzeyen Resimleri bir kere çok Resimleri güzel. Resimleri çok güzel. Evet ben de şimdi ondan bahsedecektim. E, tipler, karakterler çok güzel çizilmiş. E, Mekanlar da öyle. Mekan, burası yine e, dikenlerin evi. E, hep ip merdivenler var. Çünkü o kütüphanelere babasının çıkması için ha. bunları kullanması <gülüyor> gerekiyormuş. E, çok güzel sulu boya çizimler var. E, Diken karakteri özellikle e, favori kitap karakterlerimden biri oldu benim kısa sürede. E, Pippi uzun çorap hmm. vari bir tipi var belki hani tipi yüzünden. E, ben çok eğlendim Pire ve Diken serisiyle. İlk kitap Pire ve Diken, ikincisi Geveze Sinekler. Peter Kolwig yazmış. Linda Fals resimlemiş. E, Türkçeye de Ufuk Güngör çevirmiş. Özgün Dilden mi çevrildi acaba? Herhalde. Özgün Dilden çevrildiğini sanıyorum. Ee, galiba ha, Hollandacadan çevirmiş. Evet, çevirin, evet Hollandacadan işte. çevirmiş. Bu daha da önemli. Büyülü Fener yayınlarından çıkmış iki kitap. Yaz için, güzel, eğlenceli yaz tatili için keyifli bir okuma vaat ediyor bence bu kitaplarda. Bütün tatilde güzel kitap arayan çocuklara öneririm ve yetişkinlere de. Ve yetişkinlere de. Her yetişkin çocuk kitabı. <gülüyor> tamam. O halde gelecek hafta görüşmek üzere. Görüşmek üzere hoşça kalın.